Mutaffifin Suresi Mekke döneminin sonunda nazil olan bu sure 36 altı ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ve لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذ۪ينَ اِذَا اَكْتَانُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَغْفُونَ Vay haline, eksik ölçüp tartanların, onlar ki, satın alırken, haklarını tam olarak alırlar. Ve <gülüyor> idâ Fakat, kendileri başkalarına satar, ölçüp tartarken, eksik yapar, hile karıştırırlar. Duun Yavmayavuun nesuluyoruz bilmin Sahi onlar o en mühim günde yani bütün insanların Ramül alemmininin in divanında duracakları günde diriltilip toplanacaklarını düşünmezler mi?. <gülüyor> ve Hayır! Hileye sakmayın! Ahireti inkar etmeyin! Doğrusu yoldan sapan kafirlerin hesap defterleri siddîndedir. Siddîn Siccin nedir bilir misin? Kitâbun merdûn ve Sizzin, kafirlerin yaptıkları işlerin kaydedildiği defterdir. Hakkı yalan sayanların, o gün vay hallerine. Hesap vermeyi yalan sayanların, vay hallerine. Ve ma yukezzibu bihi illa kullu mu'tedin eti. Buna yalan diyenler, ancak zalimler, azgınlar, günaha dadananlardır. Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda, bunlar eski devirde yaşamış insanların masalları, diyenlerdir. كَلَّابَا رَانَ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 işte size yalan saydığınız cehennem denilir. Fakat hayırlı insanların hesap defterleri illiyündedir. Illiyun bilir misin nedir? Illiyun Müminlerin yaptıkları işlerin kaydedildiği defterdir. Allah'a yakın olanlar O'na şahit olurlar. İşte o hayırlı insanlar naim cennetlerindedir. Koltuklarına kurulup neşeyle etrafa bakınırlar. ne'im. Sen onlara bakınca yüzlerinde cennet nimetlerinin verdiği sevinci okursun. min misk ve kendilerine ağzı mühürlü saf şarap şişelerinden şarap ikram edilir. Hitamı misktir. İçildiğinde sonun misk gibi kokar. İşte yarışacaklarsa insanlar bu cennet devletine konmak için yarışsınlar. مِنْ مِنْ o şaraba Teslim içkisi de karıştırılır. Teslim de Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktır. <gülüyor> Cürümlere, suçlara batanlar dünyadayken müminlerle alay edip onlara gülerlerdir yanlarından geçerken kaş göz hareketleriyle onları küçümserlerdi. وَإِذَا <gülüyor> قَلَبُوا Ailelerine döndüklerinde yaptıkları bu işlerle övünüp eğlenirlerdi. وَإِذَا onları gördükleri zaman şunlar kaçık insanlar anormal tipler derlerdi <gülüyor> hoş bunları müminlere gözcü tayin eden de yoktu ya işte bugün de müminler Kafirlerin üstüne gülerler. Koltuklarına kurulurlar. Kafirler yaptıklarının cezasını buldular mı? diye bakınırlar.